Radyo Tiyatrosu. Yazan Marguerite Düras Oyunlaştıran Geneviève Soro, Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı Reji Kemal Bekir Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anne Sunape Kuysal Joseph Şener Şen Suzan Ayşegül Yalçın Jacques Savaş Dinçel Ağustos 13 Attekin, Bayjo, Kayhan Yıldızoğlu. Kadastro memuru Metin Çeliker. Carmen Gülbergon, Bay Burner, Dinçer Çekmez. Joseph, Joseph, Ramona iyi bir kere daha çalarsan içeri girip parçalayacağım o gramofonu. Joseph, ne söylediğimi duymadın galiba? Bak anne, bu gramofona dokunacak olursan hemen giderim bu evden, hem de dönmemecesine. İşte o zaman yerden göğe kadar haklısın dedim. Sana bir türlü soran oldum. Ama ben söylüyorum işte. Ben arabaya bakmaya gidiyorum. Susan, sen de şu gramofona göz kulak. ol. Merak etme, kimse dokunmaz senin müzelik gramofonuna. Joseph, sağır mısın sana diyorum. Joseph burada yok. Nereye gitti gene? Garajda arabasını tamir edecekmiş. <Gülüyor> tanrım, tanrım ne çocuklar verdim bana. Her biri bir dert. Gene kulübenin sağ solu hayvan leşleriyle doldu. Jack, at şu leşleri alandaki bir çukura nefes bile alınmıyor. Sen büyüksün ya Rabbi. Dayanamayacağım artık. Buraya ne diye geliyorsun Jack? Sana o leşleri bir yere at diye bağırmadın mı demin? Leşleri diyorum leşleri! Alanda bir yere gömüver kokudan durulmuyor. Peki efendim. Sabahtan beri üç sıra kazık daha. Hiç de az değil hani. Ja Ya! Ah ah bu bağırma öldürüyor beni. Çiçekleri unutma! Bazen mahsus yapıyor sanıyorum. Çiçekleri, çiçekleri uzunlamayı unutma diyorum. Eh. Çiçekleri pek pek gittikçe sararıyor. Niye gene kazık çakıyorsun anne? Aa. Dayanmaz ki. Hepsi çatlar, yürürsün. Biliyorum, biliyorum. Bazen çok kuru olurlar, bazen de yaş. İyi toprak için ikimizle para vermek gerek, anlıyor musun? Üstelik 15 değil. Hayatımın 30 yılını vermeliydim o zaman. Yani iki defa ölmeliydim. Getir bakayım şu kağıtla kalemi. Gene mi yazacaksın? Bilmezsin sen onları. Bizden önce şu araziden kaç kişinin ayağını kaydırdılar biliyor musun? 4. Tam dört kişinin Hepsini öğrendim. Dört aptal, benim gibi bu topraklara parasayan dört tane aptal. Nerede gözlüyüm? Bir kere daha yazacağım o kadastro memur olacak adamlara. Joseph nerede? Bu benim hakkım. Bilmiyorlarsa öğrenirler yakında. Ver şu hokkayı. Uğraşmaktan bıkmadım ben daha Uğraşman da Kadostro'dakilerin umurundaydı sanki Şu bentler bir yıkılmasın o zaman görüşürüz onlarla Vazgeç artık şu <gülüyor> Hülya'dan anneciğim Korkma sen elbet bir düşündüğüm var benim de. Üstelik bu da benim hakkım Arka taraftakiler yerinde yok Ne Arka taraftaki çiçekler diyorum yok olmuş Neden Bilmem Joseph'in atı yemiştir belki de Sen kazıklara bakacak Şimdi geliyorum ben de Belki de onun için hastalandı ya ya. Ya, ya önce Beni bekle Jack Dün attı bugün çiçekler yarın da kazıklar olacak Beni ararsanız yolun üstündeyim Suzan Suzan Tanrı ne yaptım şimdi ben ona Jack Mektubum nerede Bir mektuba başlamıştım hay yarabbim Suzan Suzan Anne ne olur bağırmasana böyle Hah. Joseph dinle Joseph Atlı arabaya şu mektubu hemen kama memurlara götür. Şak e, bir tane götür diye bir tane de üç gün önce yolladık bir de. Bu adamlardan bir şey isterken sanki çok az şey istiyormuş ya da hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak gerek. İşte bak, sayın kadastro memurları sizlerle şu konuda kesin olarak anlaştıktan sonra değerli vakitlerinizi daha fazla almak istemiyorum. Şu konuda kesin karara kulübemi çevreleyen beş hektar. Buna da hayır diyemezler ya Kupkuru beş hektar işte hepsi o kadar Araba çalışmıyor anne gidemem Neden çalışmıyor nesi var gene Tamir etsene sen de atla git öyleyse O da hasta anne Kimin de at alma fikri At yetmiyormuş gibi bir de arabası alındı <gülüyor> Zavallı evladım Şimdi anladın mı bari Bütün bunlar geçerli yerlerde kullanılır Oysa burada insanlar bin yıldan 2000 bin yıldan hatta dünyanın kuruluşundan beri Her yere yayan gidiyor Tanrım bu yorgunluk öldürecek beni Nasıl buldun mektubu Joseph? <gülüyor> bu sefer pek de kapalı oldu değil mi? Anneciğim bırak şimdi bunları. Hiç olmazsa gerçekten da şu yüz hektarlık kumu. Kum ne demek? Kum bile değil. Geçici olarak toprağın işlenmesi kaydıyla. İşte bu çok komik doğrusu. Düşünsene bir kere, denizi ekip biçiciyiz var. Bak anne. Bir de başaramazsan toprak gitti elden. Gitti. Her şey bitti o zaman. Ah, düşünemedim ben. Ne dersin Joseph? Cevap verecekler değil mi? Hayır. Hayır bu iş olmaz da deseler cevap verecekler. Hiç olmazsa ölümümü rahatça bekleyebilirim o zaman. Aman anne. Aa, bu kadarına da hakkım yok mu canım? On yıl okullarında çocuklarını eğittim. On beş yıldır beş on kuruş için didinmem gene onlar için. Ah, ah babamla ben bir yıl içinde milyoner olacağımızı sanmıştık. Milyoner! Gençler! müstemlekelere koşun. Servet sizleri orada bekliyor. İşte böyle yazıyordu afişler, sonra, sonra baban öldü ve ben işte 25 yıldır müstemlekedeyim, 25 yıl bu müstemlekede, dile kolay Gerekirse saygona kadar giderim <gülüyor> Agusti, hoş geldin, uzun zamandır gözükmüyordun, nerelerdeydin? Merhaba, hastalandığınızı duydum Evet, bentler yüzünden rahatsızdım biraz <gülüyor> Daha iyisiniz ya ne şimdi Ne gezer, unutmaya çalışıyorum işte hepsi o kadar Toprağı kazıyorum mektup yazıyorum fakat geceler gecelerim korkunç geçiyor. Kulaklarımda hep o gürültü. Hani bilirsin yıkılan bentlerin gürültüsü. Eh ee, siz sizler nasılsınız? Eh işte şimdilik hep aynı. Hep aynı ha? Evet ama ağırdan alıyorum iş. Çekip gideceğim bir gün. Gencim hayatımı mahvedemem. Doğru Agusti haklısın haklısın. Fakat benim durumum aynı değil anladın mı? Bazı haklarım var burada. Evet haklarım var ya. Hepsi anlayacaklar er bunu. Hem sonra bentler için yeni bir şey geldi aklıma. Dur sen. Bir gün gelip babanla konuşmalıyım Agosti. Kirişler gerekecek. Betonlar ne kirişler. Yoksa yeniden mi başlayacaksınız bent'e? Dur bakalım. Ölmedim ben daha. Öyle. On yıl önce babam da aynı şeyi söylüyordu. Bentler için korkmaya sebep yok. Ne yapacağımı biliyorum bu sefer. Ama sermaye gerek önce. Bu işi bankayla halledebilir miyiz dersin? Ha bankayla uğraşmışsın ha, ha kadastro ile. Hepsi bir bence. O halde ipotek ederiz. Ama neyi edeceğiz? Sırtımdakinden başka hiçbir şeyim yok gibi. Ah, bittim, bittim. Bitirdi şu yorgunluk beni. Anne, al şu hapını da yukarı çık dinlen. Hayır, hayır, hayır. hayır. Hapma hap pis dedim sana, içmem. Canım hep böyle dersin, sonunda da içersin işte. Sinirli falan değilim ki, neden içeyim durup dururken? Daha iyi hissedersin kendini. Öyle mi dersin? Hadi, Hadi iç iç. Pekala, pekala. Ama geçen günkü gibi beni uyutup fırsattan istifade balığa gitmek yok. Canım bırak şimdi onu, istesem yere giderim. Durmadan hep hap veriyor, beynimi sulandırıyor. Ben uyuduktan sonra da çekip gidiyorsunuz. Ama demir gibiyim daha. Uykum falan da yok. Bahçeye gidip yaban otları temizleyeceğim. Otların da çiçeklerin de hepsini yok. Ya! Demek sendin çiçekleri yok eden. Tahmin etmeliydin zaten. Ne yaptı sana o çiçekler? Ha söylesene ne yaptı? Mahsus yaptı. Yavaş yavaş elimde kalanların hepsini yok etmek için. İstemiyorum Joseph. Böyle şeyler istemiyorum dedin sana bin defa. Bırak Allah aşkına anne. Büyümeleri aylarca sürüyor. Durmadan onları görmek deli ediyor beni. Demek deli ediyor seni. Peki ya getirdikleri para? Paraya ne deneli? Ha? Sen söyle Agosti söylesene şuna. Nasıl o çiçekler mi? Ha, evet iyi para getirir. Aa, evet. Sen de çabuk biten bir şey dik. Muz diksen olmaz mı? Muz mu? Ne bileyim ben ya da başka bir şey. Jack'la konuşmalı bunu. Şimdi çıkıp bir uzanayım şöyle. Suzan hala dönmedi tabii. Evde durduğu yok ki. Hep, hep yalnız bırakıyor beni. Arabanla mı geldin? Evet Joseph. görmedim. Arabanı nerede bıraktık? Köprünün başında. Gitip görebilirim değil mi? Ha, elbette. Ah. Tuzan da geliyor işte. Merhaba Gusti. Köprüdeydim. 3 tane geçti. Gene gidip bakacağım. Ne geçti? 3 tane. 3 avcı. Biri kapalı, ikisi açık arabadaydı. Bir saat içinde 3 tane birden pek seyrek geçer burada. Bütün gününü araba seyrederek mi geçiriyor? Yapacak başka şey var mı? Bilmem. Kromafonunuz duruyor mu? Josef gromofonsuz olur mu hiç? Beş tane de plağımız var. Ama biz sadece birini çalıyoruz o da. İyice eskidi artık. Ramona <gülüyor> ha? Hadi gel Suzan. Dans edelim. Biliyor musun? Çok güzelsin. Sahi mi? <gülüyor> Şimdi seni öpsem kızar mıydı? Hayır. İlk ben mi öpüyorum seni? Evet. Çok hoş kızsın <gülüyor> You taught me to care To always Remember The rambling You in your hair. Mona, day done, you my call. Kimse yok mu? Kimse yok mu orada? <gülüyor> Kimse yok mu? Var. Ben varım. O. Oh. Oh, Afedersiniz efendim sizi görmemiştim Çiftçi misiniz? Ee, evet yani Arabanız var değil mi? Evet şoförüm sizin kulübenin çekti Bozuldu arabayı. mu? Evet ama önemli değil tamam, tamam işte tam düşündüğüm gibi Ne oldu bir şey mi söyleyecektiniz? Kulübenize böyle aniden girdiğim için özür dilerim Paris'te mi oturuyorsunuz? Bazen Paris'te bazen de burada Parmağınızdaki ne öyle? Parmağımdaki mi? Hı. Ha. Aile, yadigarı, elmas bir yüzde. Çok pahalı olmadı Öyle mi, bilmem. Daha uzaktan ışıldıyor Peki hep böyle mi giyinirsiniz siz? Burada en iyisi ipekli giymek galiba Hem ütü istemiyor hem hafif oluyor Ama pahalıdır değil mi böyle bir elbise? <gülüyor> şey <gülüyor> Pahalı mı bilmem ya. Pahalıdır, pahalıdır tabi biliyorum ben Daha doğrusu tahmin ediyorum Benim bir tek elbisen var ipekli değil o da Gençlik ve güzellik süs istemez <gülüyor> Kardeşim olsaydı sen bunları külahıma anlat derdi <gülüyor> Çok kabadır. Adı da Joseph. Ya sizinki? Benimki mi? Benimki Suzan. Biliyor musunuz bayan Suzan? Çölün ortasında hiç ummazdım doğrusu. Böylesine güzel. Alıştık biz. Yoksa hiç kimse durmaz buralarda. Ailenizle tanışmayı çok isterdim. Tanıştıracaksınız değil mi? Yalnız annem var. Uyuyor o da. Bayan Suzan bana bir bardak su verebilir miydiniz acaba? Susuzluktan öleceğim neredeyse. Rahatsız etmiyorum ya sizi. Ne diyor? Ne diyor? Halsedecek duş kabininden alıyoruz suyu. Çok soğuk değil ama ne yapalım? Buzumuz yok. Buyurun. Eh, teşekkür ederim. İçkilerin en basitini böyle güzel bir elden içmek. Aslında alkol kullanmam. Zaten buralarda sade bir hayat sürmeli insan öyle değil mi? Bilmem. Hiç düşünmemiştim. Pekâlâ, Gidip arabaya bir bakayım. Şoför işini bitirmiş olmalı. Hiç sanmam. Josef çoktan burnunu sokmuştur o işe. Kardeşiniz mi? Ama, Kim bilir belki motorunu bile sökmüştür. Benim arabanın motorunu mı? Ooo bizimki kaç bin defa söküldü. Ama artık ezbere biliyor ilgilenmiyor bile onunla. İyi benim şoförümün ona ihtiyacı yok ki. Ama Josef çok meraklıdır tutamaz ki kendini. Ay Allah e, bir gidip baksam iyi olacak herhalde. Ne marka otomobiliniz? Morris Leombole. Kaç paradır bir Morris Leombole? Bu, bu özeldir Paris'te ısmarlamıştım. 50.000 bin franka mal oldu bana. 50.000 bin? Korkun çok pahalı. İzin verirseniz bir gidip baksam. Sizan! Süzan, kimle konuşuyorsun orada? Annem geliyor. Oh, gelsin, gelsin. Tanışmak istiyorum kendisiyle. Bayjo diyebilirsiniz bana. Hmm. Birazdan akşam yemeğine oturacağız. Ben size iki lokma bir şey hazırlamadım. Oo. Oh, misafirimiz varmış. Özür dilerim efendim. Ben de Anneciğim, beyin adı şu. Güney'de çiftçiymiş. Yolda arabası arızalanmış. Oh, memnun oldum. He kıyafetime bakmayın uyuyordum da. Demek arabanız arızalandı. Önemli değildir inşallah. Beni niye hemen çağırmadın Süzan? Kızım soğuk bir şeyler ikram etmiştir size herhalde. Teşekkür ederim. Kızınız çok seviyor. Öyle mi? Hem de pek çok. O parmağınızdaki taş elmas mı? O, oh. <gülüyor> evet aile yadigarı. Yani. Çiftçisiniz demek. Çiftçi olan daha doğrusu babam. Babam çalışkan, faal yani tam bir iş adamıdır. Bense hayalciyimdir biraz. Daha çok anneme benzerim. Suzan, ananas şurubu getir. Müstemlekelerde mi zengin oldu babanız? Hı, evet. Bir dakika Suzan. Bekle de yardım edeyim sana. <gülüyor> Ne diye canlı cenaze gibi dolaşıyorsun öyle? Hiç olmazsa biraz sevimli olmaya gayret etsene. Ya biz de bu kulübeciyi kurduk işte. Tebrikler. Evet. Doğrusu pek hoş olmuş. Öyle değil mi bayan Suzan? Evet. Hem de pek yeni. Bitmedi ki daha. Bitmedi bitmedi. Oturuyoruz ya içinde. Dışarıdaki araba mi? Markası Maurice L'onbole. Biliyorum gördüm. Gel. Joseph bir bardakta sen iç yavrum Sizin mi o araba? Evet güneyde çiftçiymiş Oğlunuz mu efendim? Evet oğlum Joseph Memnun oldum bay Joseph Kaç beygir motoru? E, kaç beygir mi? 24 Öf be! 24 beygir ha 4 vites mi? Evet 4 ya sizinki? Sizinki ne marka? Bizimki <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya değmez bizimki canım Öyle değildi Süzan Eski eski çok eski bir Citroen Ama bu yol için yeter de artar bile e, Çok benzin yakıyor arabanız <gülüyor> Bizimki 100 kilometrede 24 yakıyor Ama nedeni var 24 mi çok fazla değil mi? 12 yerine 24 ama karbüratör karbüratör değil süzgeç sanki Süzgeç süzgeç çok doğru iyi söyledin Joseph O kadar olsa gelin bir şey Evet iş karbonatörle bitse gele bir şeydi Hadi Jozef anlatsın şu bizim radyatörü de Radyatörü bırak Allah aşkına Rekor kuruyor dedim ki Söyle canım söyle işte 100 kilometrede ısının 50'ye çıktı oluyor O da Aa. her zaman değil canım bazen oluyor Daha şu da anladım. var ha İş yalnız karbonatör ve radyatörle bitse gele bir şeydi O, da işte. o zaman arabamızın bir şeydi yok derdi Plastik yerliğine şişirdiğimizi tahmin edin bakalım Düşünün ama iyice düşünün bay Joe. <Gülüyor> canım ne bileyim ben Havayla gayet tabii Hayır değil işte Muz yapraklarıyla muz Lastiklerin içini tıka basa muz yapraklarıyla ne? dolduruyor canım. Sahi mi söylüyorsunuz <gülüyor> Bir kere herhangi bir yere giderken Jaka elinde bir kova çamurluğa oturturuz O da far olmadığı için Ede mi <gülüyor> <gülüyor> ay, ay boğduyorum canım emzay. Ya kapı <gülüyor> <gülüyor> ya kapılar, kapılar kapandı mı hiç açılmaz bir daha. Çünkü hepsi telle bağlı. Ne diyorsun <gülüyor> Çok hoş şimdi Gerçekten sizleri arasadam için çok memnunum. Hadi sizin gibi neşeli kimseler. <gülüyor> ne dediniz? Bizim gibi neşelilere mi? Ne diyor? Ha? Neşeli miymişiz biz? Ha? Evet söylediğine bakılırsa neşeliymişiz galiba. <gülüyor> i̇şte bu hepsinden Gülünç Bitmedi ki da Keşke hepsi bu kadar olsa evet. Benzin deposu, farlar, kapılar Bak bu kadarla bitse keşke Evet bu kadarla bitse keşke Keşke dert yalnız araba olsa <gülüyor> O zaman hiçbir şey değil Keşke o kadar olsa Ama yalnız araba değil işte <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Bir de su bende var <gülüyor> Evet su bende Ya yengeçler yengeçler <gülüyor> Bütün, bütün bunlar çok hoş Şaşırtıcı inanılmaz şeyler doğrusu Hepsi değişik Hoş hoş hoş, pek hoş Şunu da öğrenin bari Burada satın aldığımız toprak değildi bizim Dalgaydı dalga Denizi satın aldık Bela satın aldık Kimsenin aklına gelmezdi bu dillerin bile Susar mısın sen Yoksa bir tokat aşık yediğimi suratına e, e, e, e, Sizi yeniden görebilir miyim bayan Süzen? Çok mutlu edersiniz beni Nasıl isterseniz Teşekkürler çok teşekkürler Hepinize teşekkürler Çok iyi karşıladınız beni yine geleceğim. Allah'a ısmarladık Allah'a ısmarladık dostlarım Bir araba durdu dışarıda Ziyaretçiniz var galiba Kalastro'dan memur geldi Joseph ha. Kontrol edecekmiş Ben bakarım Jack Önemli bir şey mi var? Karışın siz bu işe Bayco. Evet. Peki peki. Siz gelinceye kadar ben de şu gramponu yerleştiririm. Anneniz burada mı? Ha, kadastro memuru siz misiniz? Evet. Neden görmek istiyorsunuz annemi? Siz de bilirsiniz ki müstemleke yöneticilerinin emri gereğince verilen her arazi yılda bir kere kontroldan geçer. Tarlaların ekilip ekilmediğini kontrol etmek gerek anladınız mı? Ha, e, anlamaz olur muyum? Kontrol edin hadi kontrol edin rica ederim İşinizi aksatmayalım. İyi ama. Hadi gidin diyorum ne duruyorsunuz? Göreviniz yapmak için annemin yardımına ihtiyacınız yoktur herhalde öyle değil mi? Bu işleri hep annenizle hallederdik de. Şimdi değişti artık benimle halledeceksiniz. Şimdi sıra onda. Belki bir kayık istersiniz. İsterseniz kayık bulalım size. Hı, duydunuz mu kayık bile verilecek işte. Ne oluyor orada? Aa. Aa işte o. Evet tanıdım tanıdım sizi. Az mı beklettiniz kapınızın önünde ha? Hatırladınız değil mi? Ya mektuplar? Ya gönderdiğim mektuplar? Yeter anne bana bırak sen. İyi ama Joseph. Bırak dedim sana. Biliyor musunuz? Banklerimiz yıkılmıyor artık. Öyle bir mahsulü aldık ki böylesini ömrünüzde görmemişsiniz. Yaşas Joseph. Söyle ona her şeyi. Bilmem yani pek iyi anlayamadım. Bana işlerinizin pek iyi gitmediğini söylemişler. Tamam şimdi böyle işte. Durumumuz sizden çok daha iyi. Zaten sizinkinin pek iyi olmadığı meydanda. Evet evet bir bakışta anlaşılıyor. Biraz daha ciddi konuşalım lütfen. Bu biraz da sizin çıkarınız olur hem Çıkarımızı olurmuş duydunuz mu çocuklar çıkarımızdan söz ediyor Bu olanların hepsini rapor edeceğim Görürsünüz siz Edin Edin sonra buraya gelip bize de anlatın olur mu Şuraya bakın nasıl da kaçıyor. Köpek hırsız köpek İyi oldu bu ders ona <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeğine bizde kalın bay Joe Teşekkür ederim çok naziksiniz Nihayet yalnız kalabildik Suzan İşte tam sırası Şimdi gidip şu paketi. Hay hay dokunmayın ona Joseph'i beklemeliyiz Anlamadım Joseph de burada olmalı dedim Joseph Joseph bu gidişte bir türlü anlayamayacaksınız Bakın bu doğru işte Hiçbir şey etkilemiyor sizi en ince arzularım bile Belki 10 gramofon bile verebilirsiniz bana ama Sonuç sonuç hep aynı oldu İşte bakın yine benimle aksi aksi konuşmaya başladınız Ay, Geliyorlar hadi canım surat asmasanız öyle Seviyorum sizi bilmem ne oldu bana böyle Hiç kimseye söylememiştim bunu Bırakın Suzan Bırakın da öpeyim sizi. Sakın pakettekinin ne olduğunu söylemeyin onlara. Ben söylemek istiyorum. Bir şey ifade etmiyorum sizin için. Bunu her gün daha iyi anlıyorum. Arabayı alıp kama gidiyorum. Heh. Akşam yemeği hazır Joseph. Bak neredeyse gün batacak. Gördünüz ya Bayjo. Bugün paketi getirmenin sırası değil. Fakat Susan nereden bilebilirdim ki? Merhaba Joseph. Efendim. Şöyle güzel bir plak dinler miydiniz acaba? Ne? Joseph o pakette bir gramofon var. Aa gramofon mu? Bize bir tane var ya gramofon. Evet. Evet ama bu daha nasıl diyeyim <gülüyor> daha modern Sahibinin sesi en iyi marka işte hmm, Şuraya bakın bir sürü de yeni plak var Nasıl konuyor buna Bırak bırak ben korum Dur bakayım neymiş bu plakın adı Aa, İngilizce Olsun Hepsi İngilizce bunlar Hayır bak bak buna Çin geceleri Biçimsiz şeyler ama boş ver. Paris'te çıkan en yeni plaklar bunlar Hatta aldığım yer dedik ki Aldığım ben bu... canım bir şey yarar bunlarda ...ne kadar iyi dönüyor değil mi? Hiç gıcırdanmıyor. Ee, yanılmıyorsam bu bir İngiliz vaysi olacak. Şşşt susun Banjo. Hey, Josie nasıl buldun? Makinesi gerçekten çok iyi. Nasıl? Ne yani? Pekala güzel bir şarkı işte. Hiç olmazsa Ramona'dan kurtuluruz biraz. Susan gel yardım et bana biraz. Geliyorum anneciğim. Biliyor musunuz Banjo... Aramızda kalsın ya kimse kalmaz bütün bunlara. Asıl maksadınızın ne olduğunu anlamamak için aptal olmak lazım. Doğrusu pek anlayamadım ne demek istediğinizi Joseph. E neredeyse üç hafta olacak her Allah'ın günü buraya taşınıyorsunuz. Kız kardeşinizle duyduğum hisleri saklamıyorum ki ben. Olabilir ama söyleyeceklerimin hiç ilgisi yok bunun. Ben ne yapacağımı biliyorum Başo. Fakat arada annem var. Ama yine de bana hak vereceğinizi umuyorum. Evlenmek öyle birkaç günde halledilecek iş değil ki. İki yılda bekler zenginler ama biz bekleyemeyiz. Size sekiz gün daha hepsi o kadar Kalın kafalısınız zaten sizin gibiler son derece anlayışsızdır Daha ilk geceden düşünemezdim ki Bakın iyi dinleyin beni Kız kardeşime bizim baskı falan yaptığımız yok Ama siz o kadar istiyorsanız evlenmeniz gerek onunla Başka türlüsü de olamaz Böyle işte Şimdi izin verirseniz kendi gramofonumuza bir plak koyacağım <Sessizlik> Şu köprüye bak Süzan ne kadar güzel değil mi? Ama yarım saat sonra onun da gölgesi kalmaz Tabii kalmaz güneş dönmüş olacak o zaman Bütün gün güneş altında kaldım Süzan Sıhhatiniz için pek iyi olmasa gerek Çarparsa diye korkuyorum Hiçbir zaman böylesi gelmemişti başıma Annemse güneşte kaldıkça fenalaşıp Benimle evlenmekte daha acele edeceğinizi söylüyor Ah Süzan Al bak şunları. Neye bakayım? Şu mendilin içindeki elmasları. Elmasları mı? Ne olacak o elmaslar? Hiç gösteriyorum işte. Zavallı anneciğimin elmasları. Şu, şu ne kadar eder mesela? Oh, bilmem mi 20 bin frank kadar herhalde. İşlerinden en çok bunun beğendiniz. Ha, en pahalısı hangisiyse onu. Paradan başka bir şey düşünmez misiniz siz? Ha, en pahalısı tabii. Eğer bana verseydiniz hemen satardık da onun için. Benden hoşlandığınız söyleseydiniz Suzan. Neden gösterdiniz bu yüzüğü bana? Şehre sizinle geleyim diye değil mi Süzhan neler söylüyorsunuz Vermeyeceğim size onu Şehre de gelmeyeceğim sizinle Ama yüzüğü de vermeyeceğim işte Hayır, Olmaz alın alın yüzüğünüzü Süzhan Çok fena. fena Yüzüğü göstermemeliydiniz bana Affedersiniz Süzhan sevgilim Hadi o... Gidin gidin artık Böyle ağlamanıza dayanamam ben bir gün, bir gün elbet bir avcı ya da çiftçi bulacağım ben de fakat sizin gitmenizi istiyorum Baju Böyle konuşmayın Süzen Hayır, Hayır Süzen dayanamam bunu. dayanamam Çıldırırım Süzen Yüzük senin olsun Teşekkür ederim Sizi seviyorum Süzen sizde kalsın yüzük Çok mutluyum Hoşçakal Süzen Ben size sizi sevmiyorum Baju Sevmiyorum anladınız Bakın Bakın şuraya bakın Nesi var o yüzüğü Elmas Değeri de yirmi bin frank. Göster bakayım. Evet. Elmas bu. Hiç şüphe yok. Bir saniye. Şimdi gelirim. Neden gösterdin ona? Ne yapabilirdim ki? Haklısın. Bir de banjo geri isterse yüzü. Ama alabilmesi için önce bizi yok etmesi gerek. Tamam. Tamam. Her şey yerli yerinde. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Sana bakmıyoruz. Yemek vakti geldi. Karnımız aç. On dokuz yıldır karnın aç senin. Açsa aç. Umurumda değil. Bir kerecik olsun benim de sesim çıksın artık Çok sıcak oldu içeri girsek bari Olsun sıcak da umurumda değil Beyazların bu güneşe dayanamayacağını bizden iyi bilirsin Bakın haberiniz olsun bu yüzüğü geri vermem ona Vermeni kim istedi ki Alt tarafı bir yüzük değil mi ki zaten Bizim yerimizde kim olsa geri vermez, vermez. Hadi gel anneciğim yemeği hazırlayalım Yemek falan hazırlayamam çünkü hem yaşlıyım hem de yorgun Evladım olacak çocuklardan da bıktım usandım artık Şuraya bak şuraya bak Arsız bir kız Arsız da ne söz. Arsızın arsızı. Her şeyi kabul ediyor. Her şeyi alıyor. Anne dinle biraz. Ama vermeyeceğim geri. Yo asla vermem. Bizim durumumuzda vermek için deli olmak gerek. Ne zamandır bekliyordum ama bekleyemem artık. Nereye gidiyorsun Suzan? Dur biraz. Peki anne. Dur bakalım. Hemen öyle bitmeyecek bu iş. Arsız kız seni. <gülüyor> 20 bin franklık bir yüzük. Ha? Utanmadın mı? Yıllarca öldürüyorum kendimi çalışarak Ama borcumu ödemezsem Banka zırnlık bile koklatmıyor bana Çok yaşlandım hastayım Bittim artık Süzan bana gerçeği söylemeni istiyorum Uygunsuz bir şey yapmadım anne Yalancı 15 yıl bekledim 15 yıl buna karşılık bir yüzük içtir hiç Herkes katıla katıla güler buna Ama hiç olmazsa Hiç olmazsa evladım gerçeği söylemeli bana Ondan bir şey istemedim ben. Kendi verdi bana. Kendi. Yalan. Onun gibiler durup dururken hiçbir şey vermezler. Hiçbir şey. Kimse inanmaz buna. Hadi söyle bana. Söyle diyorum. Söyle bileyim artık. Bak anne. Suzan'a bir kere daha vuracak olursan onu aldığım gibi giderim buradan. Hem de bir daha görmemek üzere. İştiyar bir delisin sen. Artık iyice anladın bunu. Abi neler söylüyorsun. Dayanamıyorum yavrum. Josef bilemezsin. Hadi git yat biraz. Ya Suzan. Üzülmesin. Git uyu. Bir şey yapmadı o. Biliyorum. Biliyorum. biliyorum. Bırak üzüntüyü. Anne yüzüğü satacağız. Haklısın. Haklısın. İhtiyar bir deliyim ben. Hadi git uyu artık. E, ben gelince Süzan bir daha gelmemesini söyler Hiç mi? Biz ne oluruz sonra? Yayrı'da e, bir sürü avcı var. Güney'de de öyle. Bakarız bir çaresine. Açlıktan ağızları kokuyor avcılarım. Sen ne dersin Süzan? Avcı daha iyi. Avcılar pek sefin. O tarafı ilgilendirmez bizi. Kim isterse onu alır. Şoz neler söylüyorsun sen? Kimi isterse ne zaman isterse diyorum. Doğru. Hep bu işle yoruyordum kafamı Belki de bir kaybımız yoktur henüz Yalnız zenginler yok ya bu dünyada Hem ilk geleni buyur etmek doğru mu yani Doğru doğru haklısın Joseph İstesek biz de zenginiz deriz kendimize Hem de en zenginlerden daha zengin Neden olmasın <gülüyor> Doğru neden olmasın <gülüyor> Yarın üçümüz birden şehre gider elması satarız Sonra da otele Carmen'i görmeye gideriz Tamam yarın gidiyoruz Şimdi ben yatmaya çıkıyorum Canım çok mu yandı Suzan Hayır abi acımadı bir yerim Hadi sen de git yat. Bir gün gideceğiz buralardan Bir gün ne zaman Annem asla terk etmez toprağını Onun için beklemek düşüyor bize Beklemek yani ölümünü demek istiyorsun Beklemek Onu öldürecek çabayı bekle ah, Joseph Aldırma sen kendi kendime söylüyorum işte Bakın sabah gazetesinde ilgileneceğiniz bir haber var. Altında çizmiştim. Ehven fiyatla eski mücevher ve eşyalar satılıp alınır. Göster bakayım Carmen neredeymiş? Şin mahallesinde. Şin mahallesine gittik daha önce. Bodur'un biri on bin verdi. <gülüyor> Öyledir kusurlu bir elmas için daha fazlasını vermezler. On bin utanmıyorlar da. Carmen bir haber yok mu Joseph'ten hala? Bulvardaki Rus'a gitseniz o kadarını bile vermez. Evet. Santral oteli. Burada. Joseph mi? Hayır, Josef değil. Alo, ne sokağı mı? Hangisi bu? Nasıl? ha Alver. Tamam, tamam anladım. Hakiki, gayet tabii. Nasıl? Fakat 20 bin istediğimi söyledim size. Biliyorum, biliyorum. Küçük bir kusuru var ama gözde görünür derecede değil. 20, evet, 20 bin. Bir kuruş aşağı olmaz. Güle güle. Ne oldu? Şimdi kalkıp polisi ayaklandırmanın ne gereği var? Polisi mi karıştırmışlar bu işe Bilmediğin bir şehirde kayboluveriyor çocuğun On gün oluyor bugün Daha küçük olsaydı şimdiye kadar çoktan bulmuştum onu Josef'ten mi söz ediyorsun Elbette üstelik yanında da beş parası yok Josef için meraklanmanız yersiz canım Biraz şehri dolaşmaya çıktı bu kadarı da hakkı Aaa Nerelerden geliyorsun Suzan? Güzel caddelerde Josef'i görmedin mi Hayır hiçbir şey görmedim Hiç ama hiç Palmiyeler insanlar her şey herkes bana bakıyordu Çünkü üstümdeki bu modası geçmiş elbise artık kimsenin sırtında yok Ne böyle ayak kaplar ne böyle çanta Ağlama ağlama yavrucuğum ne var bunda ağlayacak Hem burada soyunacak iyisin ya Hadi gel odama çıkalım Bunu beğenmiyorsan bir başka elbise veririm sana Bir daha hiç çıkmayacağım dışarı Pekala pekala şekerim Hadi gel sen benimle Suzan bir fikrim var Hemen gidip bul onu Kimim? Joseph mi? Hayır, Joseph'in sözünü etme bana. Şu Allah'ın belası bajoyu. Bajoyu mu? Gidip bunu beğenmedim, başka bir gözük seçeceğim dersin ona. Bir şeyler uydurursun işte. Sana güveniyorum artık. Şehirde bir yerdedir. Hemen gidip bul onu. Hayır. Gidip arayamam. Artık. İyi öyleyse ben gider ararım. Elindeki bir yığın elmasla avucumuzun içinden kaçırdık onu. Verici hediyeler de cabasıydı. Düşündükçe çıldıracağım geliyor. Bir kere. Bir kerecik olsun görmeliydin onu. Durumumuzu anlatırdın. Eminim geri çevirmezdi seni o Olmaz anne Bir defacık canım ondan sonra çekerdik elimizi ayağımızı ha Anne yalvarırım yeter artık Bayan Carmen, Bayan Carmen. Buradayım geliyorum Aa, Bay Birne demek döndünüz Her zamanki gibi işte Buradan geçiyordum da <gülüyor> İşler nasıl gidiyor? Fena sayılmaz Çok kalacak mısınız? 3 gün 8 numaralı odayı mı istiyorsunuz? Her zamanki gibi Bayan Carmen Peki işte anahtarınız Rahatsız olmayın Yolu biliyorum nasıl olsa. Birazdan görüşürüz Bay Birne. Bu adamı gördünüz ya... ...Kalküta'da bir iplik fabrikasının mümessili. Otelimizin de en iyi müşterilerindendir. Durumu gayet iyi. Evlenmek istiyor. Başlık olarak da 30 bin frank veriyor. 30 bin mi? Ben yine de Bay Joy'u arayalım derim. Hiç olmazsa tanıyoruz onu. Her şey yeniden başlayacaksak... <gülüyor> Yukarı çıkıp da uyusaydınız biraz. Uykum yok. Telefon etmeliyim. ...Josef'in gidişinden beri durmadan hap yutuyor. Suzan, sana bir haberim var. Önce şöyle gel yanıma. Josef'ten mi? Evet. Alo, gar otelini bağlayın lütfen. Evet, gar otelini. Gördün mü onu Carmen? Bu sabah. Nerede? Tiyatro sokağında. Yanında bir kadın vardı. Oğlum hakkında ah. görüşecektim. Eğlence yerlerinin bir listesi olmalı sizde. Sorumlu kimse onu çağırın siz bana. Hey, sonra Carmen... Hem bu ilk değil ki zaten Şehrin bütün yosmalarını otomobiliyle gezdirirdi. Hmm, bu seferki yosma değildi Hem de Josef'in otomobilinde değil Kadına ait bir arabadaydılar Peki bir şey söylemedi mi sana Söylemez olur mu Carmen söyle onlara merak etmesinler Şimdi gelemem ama daha sonra geleceğim dedi Canım oğlumla ilgili olduğunu söylediğine göre Alo Nasıldı kadın Güzel zarif muhakkak zengindir Zengin ha Ya Josef o nasıldı Tuhaftı ama çok tuhaftı her zamanki gibi değildi Joseph'in umurunda bile değiliz biz <gülüyor> Fakat bu çok normal şekerim Hele bir başına gelsin sen de anlayacaksın Yalnız kendini annenin dertleriyle yiyip bitirmemelisin Anlıyor musun? Evet Hayır anlamıyorsun ama daha sonra anlayacaksın Her neyse hiç olmasa Joseph bir şeyler yapabildi Eminim bundan Aha işte Baybürne geliyor Anahtarı bırakıyorum Bayan Carmen Bakın size takdim edeyim Sözünü ettiğim genç kız efendim İşte Baybürne siz evlenmek mi istiyorsunuz? Efendim bendeniz çok büyük bir iplik fabrikasının mümessiliyim. Durumum iyidir. Hatta ortanın çok üstünde. Fakat ömrümce bekledim. Aman Rabbi siz de mi beklediniz? Evet. Namuslu, temiz, bana hayat arkadaşı ve çocuklarımın annesi olacak ideal kızı bekledim. Anladım anladım. Demek iplik satıyorsunuz. Kalküta'daki bir iplik fabrikasını temsil ediyorum. Başaracağınız belli. Şimdi de evlenmeye niyetiniz var. Evet. Bu kadar beklemenin sonunda belki de zor beğeneceksiniz. Tam tersi. <gülüyor> Daha çok beğeniyorum şimdi. Trambayın altında kalmış olmasın Joseph. İçimden bir ses trambayın altında kaldırıyor. Trambayın altındaymış neler düşünüyor? Trambay altında falan değil için rahat etsin. Bulunduğu yerde senden çok daha mutlu Bütün genç kızlara taparım ben O kadar canlı o kadar neşelidirler ki Demek iplik satıyorsunuz Evet size daha önce sözünü ettiğim Kalküda'daki fabrika için bütün dünyadan Geniş çapta siparişler alır O halde durmadan seyahat ediyorsunuzdur Şirket memurlarının karılarıyla birlikte bütün masraflarını karşılıyor O karılarıyla birlikte mi? Hı, biraz tuhaf bir meslek doğrusu Durmadan iplik sat Ben ne bileyim Josef olsa belki bir şeyler söylerdi Suzan Haplarımı getir bana yoruldum Hayır hayır akşama, akşama alırsın Annenizin bir şeyi mi var ee, Kardeşimi bekliyor o yüzden hastalandı O da kadının biriyle bir yere gitmiş Annesini böyle bırakıp da mı Ben asla yapamam Annem gerçekten bir melektir Benimki değil Joseph'in yerinde ben de olsam aynı şeyi yapardım Madem annenize melek diyorsunuz Ara sıra gönlünü alıyor musunuz bari Tabii. Ona çok güzel bir yüzük hediye edebilirdiniz mesela Ondan sonra bir şey vermeseniz de olurdu artık Yüzük mü neden yüzü? Söz gelişi yani yüzük dedim işte <gülüyor> Annem mücevherden hoşlanmaz ki Ona her yıl güneyde bir tarla satın alırım Çocuk gibi seviniyor buna Ben olsam mücevheri tercih ederim Biliyor musunuz tarla çoğu kez başına dert açar adamın Öyle mi Hay Allah kalmışım Gelmedi mi Kim Joseph Hayır ama Bay ne burada Evet efendim, evet. Demek ki siz... Bir iplik fabrikasını hmm. temsil ediyorum. Ha, biliyorum, biliyorum. Kalküta'da. Ha. Kızımla gerçekten evlenmeye niyetiniz var mı? Onu soracaktım. Evet, kızınız çok sevimli Fakat biraz kapalı. Nasıl diyeyim? Yani yabani bir kır çiçeği. Acayip doğrusu. Hiç farkında değildim. Mümkünse bu iş hareketimden önce bir sonuca bağlasaydık. Düşüneyim bir. Evet. Telefon bana, müsaadenizle Ne düşünüyorsun onun hakkında? Hı. Bence avcı daha iyi Hem sonra dönmemek üzere gitmem gerekecek Dönmemek üzere mi? Yani üç yıl Ya Joseph gelmezse? Joseph gelecek, hem sonra avcı olsun daha iyi Neden hep avcı? Bilmem Pekala. Nasıl olsa bir gün bir avcı avlarsın Gidip yatayım Yarın konuşurum onunla Hayır, ben konuşurum İnsanın rahatını kaçırmaktan başka bir işe yaradığı yok şu telefonların Anneniz yukarı çıktı galiba Demek hoşlandınız benden Her zaman söylerim ya Genç kızlar hem şahane hem korkunç şeylerdir Size evet. genç kızlardan değil kendimden bahsediyorum ben oh, Fevkaladesiniz Arzu uyandırıyorsunuz insanda Adınız ne sizin? Suzan Nasıl buluyorsunuz beni? Çok güzel Çok güzelsiniz Suzan Ya gözlerim? Çok hoş Susan. Peki vücudum? Vücudumu nasıl buluyorsunuz? Çok güzel vücudunuz var Suzan. Seviyorum seni. Ne dediniz? Seni seviyorum. <gülüyor> Bunu duymak istiyordum. İşte hepsi o kadar. Ya ama hiç görmemiştim böylesini. Demeksiz. Fakat olamaz bu. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Sürhan orada Joseph. Kapının önünde bekliyor. Satmış onu. Satmış mı? Kime? Ee, bilmem. Herhalde o kadına. Gene mi gidiyor? İki günlüğüne. Sonra da gelip sizi alacak. Perşembeye üçünüz Banti'ye gidiyoruz. Ya ben gitmek istemiyorsam? Buradan hoşlanmıştım ben. Başka hiçbir yerde burada olduğu kadar eğlenmemiştim. Aa, bırak şimdi bu çocukça sözleri de al şu paraları annene göster. Şansınız varmış gene öyle değil mi? Öyle. Hem söyle de ona perşembeye kadar bütün işleri hallediversin artık. Ben yukarı çıkıyorum. Söyleneği sakın unutma Suza. Olur Carmen unutma. <gülüyor> 20 bin frank. Bu kadar paranın elimde olup da beni mutlu edemeyeceğine... ...eskiden asla inanmazdım. Kimse yok mu? Josie, ah. sen ha? <gülüyor> Hadi bakalım hazır kimse yokken... ...anlat şimdi olanları. Ona sinemada rastladım Carmen. Hı. Üstelik ne zamandan beri sinemadan pek hoşlanmıyordum artık. Hı. Ne olduğunu bilmiyorum ama... ...sanki yapabileceğim başka şeyler var gibi geliyordu bana. O geç geldi Sinem ve yanımdaki koltuğa oturdu. E. Sonra arada sigarasını yakmak için ateş istedi benden. Hı. Bir sigara da bana ikram etti. Hı. Sigarasını yakarken ellerini ve gözlerini gördüm. O da bana bakıyordu. Dudakları kıpkırmızıydı tıpkı tırnakları gibi. Birden dayanılmaz bir istekle arzuladım onu. İki yıldan beri burada olduğunu söyledi bana. Zengin olduğunu ve canım çok çok sıkıldığını söyledi. Ee. Elini ellerimin içine aldım Hı. Öyle inceydi ki eli yumuşacık Bir sünger gibi yumuşacıktı Sinemadan çıkınca spor arabasıyla Bir kulübe gidip içki içtik Herkes ona bakıyordu Siz ona düşündüm Sonra da annemi Fakat onlar yoktu artık benim için Yok mu? Yok. Olmazsa olmasın. Kadostaradakiler çıkarlarını nasıl engellediğimi en sonunda anlayacaklar. En iyisi de bu olacak zaten. Haklısın anneciğim. Eğer hakkımsa alacağım. Üstelik bankadaki durumumu da düzelttim. Sen ne dersin Joseph? Bütün borçları ödedik az şey mi bu? He? Bankadan ya da kamdan mektup gelmediğine emin misin Suzan? Hayır canım yok dedim ya. Aldığımız var mı zaten? Hepsini saklasaydım şu paranın belki daha iyi olacaktı. Artık bundan sonra hiç olmazsa bir elli bin frank kadar verirler diyordum. Neyim varsa aldılar. Hepsini ödedim. Hiçbir şeyim kalmadı. Haklısınız. Aptal ihtiyar bir deliyim ben. Ha, ne sus artık. Evet evet. İhtiyar bir deli. Oysa Joseph'in dişleri öyle berbat ki. Bırak sen dişlerimi de ağlama artık. Kama gideceğim. Evet gideceğim. Gidip saldıracağım onlara. Son bir defa. Ne varacak Efendim nasıl olacak ekimişi? Bütün toprağı mı ekeceğiz? Hayır. Hayır sadece o beş hektarın etrafını ekeceğiz. Temmuz'da su yükselmesinin zararı olmayacakmış bu yıl. Köylülerden duydum. Bu seferki kuvvetli olmaz hasar yapmaz diyorlar. Her yıl öyle olacağını inanırlar. Dört yıldır kuruyan fidelere denize atmaktan başka bir iş yapmıyorum. Yeter artık. Zaten bir kuruşumuz bile kalmadı bir kuruşum bile. Bari şu John'un gramofonunu satsak ha. Bak Joseph zaten ne zamandır düşünüyordum. Bizim durumumuzda olana bir gramofon bile çok. Oysa iki tane var bizde Olacak iş mi bu söylesene İtiraz istemem Karar verdim bir kere satıyorum bu gramofonu Al şu paraları Bu sabah peder barta sattım onu İki misli ederdi ama daha fazlasını koparamadım Joseph Demek sattın onu Senin de istediğin bu değil miydi zaten Sen gramofonu sattın ha O halde gerçekten gidiyorsun sen Suza Satmış gramofonu Burada satılacak başka şey kalmasın diye sattım onu Bir de şu kulübeyi yakabilsem İnan ki onu da yakacağım. Bu paralarla başka şey yapacağım. Gitmiyorum Kama. Bu parayı da saklayacağım. Sakla en iyisi de bu zaten. Evet Kama gitmek neye yarayacak ki? Bu parayı kendim için saklayacağım. Kendim için. Hiç olmazsa bir kere sadece kendim için. Yeter anneciğim yeniden başlama. Bak, zaten satacak bir şeyimiz daha var. Yüzüğüm. Elmas yüzük. Satın aldıktan sonra geri verdiler bana. Neden geri verdiklerini anlamaya çalışma. O verdi değil mi Joseph? Evet Neden arlıyorsun artık Yeniden satarız onu Tamam işte her şeye yeniden başlayacak. Yeniden uğraşmak gerekecek Üzülme sen ya anne Üzülmüyorum üzülmüyorum Yalnız her şeye yeniden başlayacak güç kalmadı artık bende İşte akşam oldu bile Işıkları yak Süzen İşte gitti Hem de dönmemecesine Üşüyorum Özerime bir şey örtüver Gidiyorum anne Başka türlü yapamam git, Döneceğim Evet inan ki dön Bir şey söyleme Döneceğim anne bak her şeyi burada bırakıyorum Tüfeğimi bile Tüfeğe ihtiyacın yok artık Git Joseph. İnanmanı istiyorum yoksa stesem de bırakamam seni Öp beni Joseph Öp ve git Söyle ona Suzan Söyle ona döneceğim Üzülme anneciğim dönecek Joseph git artık Süza Orada mısın Evet anne ben Kahveni getirdim Hadi iç Hem ne üzülüyorsun canım ölüm yok ya sonunda Yo, Üzülmüyorum Zaten yapacak bir şey de yoktu burada oh, Her tarafım kırılıyor Dizlerimde karıncalar geziniyor sanki Süzan Yarım bardak su ver bana Peki anneciğim Gel Jack Gel Kulağını yaklaştır bana Duyuyor musun beni hmm. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum Çok yorgunum Öleceğim galiba Allah korusun efendim Neden böyle kötü şeyler düşünüyorsun? Kötü şeyler düşünmüyorum Fakat bittim artık Josef'in gidişi de ayrıca çok üzdü beni Hele Suzan Ya Suzan ne olacak ben ölürsem Şişşş Geliyor işte ha, Bunu da getirdim onu da iç Hem belki hmm. uyursun biraz hmm. Sultan, Sultan neredesin? Günaydın Agosti, buradayım. Burada pencerenin yanında. Haberi duyunca geldim. Joseph dönmedi mi? Annen nerede? Joseph dönmedi. Annem de bayağı fena. Elmas için seninle görüşmek istiyorum Bakayım şu elması, geri mi aldınız? Evet. Söylesene Allah aşkına nereden geldi bu elmas? Giri <gülüyor> verdi bana. Leon bole arabası olan. Elbette ne sandın? Öyle mi? O adamda pek yüzük verecek surat yoktu. Nasıl oldu da kopardı? Annenle konuştun mu? Ne kadar istiyorsunuz yüzeye? On bin dedi. Daha fazla eder ama annemin aldırdığı yok artık. On bine olur. Pederbartla anlaşırım ben. Serbest misin şimdi? Yolun kıyısına gidip geçen arabalara bakacaktım. Değişen bir şey yok yani. Gene yolun kıyısı, gene geçen arabalar ve hep aynı Suzen. Değişen bir şey olacak Agosti. Gitmek istiyorum ben de. Gitmek <gülüyor> mi istiyorsun? Peki kimle gideceksin? Kim ne olursa. Ötesini sonra düşünürüm. Ya annen? Götürecek biri çıkarsa giderim. Ne olursa olsun hemen giderim. İstersen ananas bahçemi gezdireyim sana. Gelir misin? Gelirim. Böylece yol kenarında beklemezsin hiç olmaz. Beklediğim sen değilsin ki. Bir şeyden haberin yok. Ağzına ne gelirse söylüyorsun. Nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel. Akşam olmadan döneriz. Süzan. Süzan. Süzan neredesin? Şak. Jack, Jack, nerede Suzan? Agostile çıktı efendim. Ya demek Agosti ile çıktı. Agosti, neden olmasın? Hem fena çocuk değildir de. Koltuğumu şöyle pencerenin önüne getireyecek. Ha, oh, şöyle bir oturayım. İşte buradan pirinç tarlalarını da görebiliyorum. Evet, evet. Bakın Bakın pirinç tarlalarını Buradan iyice göremiyorsunuz ama Şimdi olmaz Birazdan kalkıp bakarım Havalar güzel <gülüyor> İyi olacak mahsul Umurum değil Nasıl olsa göremeyeceğim mahsülü. Öyle söylemeyin efendim Gideceğim Elmasın parasıyla gideceğim ben de Ya da gitmeyeceğim Artık çok geç kaldım Sanırım iyice uyuyacağım artık En iyisi yatağımdan kıpırdamamak olacak galiba Artık Joseph'i beklemiyorum Hiçbir şey beklemiyorum Dinle beni Jack. Pirinç mahsulünü istediğin an satabilirsin O parayla başka bir yerde iş bulursun kendine Satar mı yalın? Satarsın tabi Fakat bütün mahsulü satarsak ne yeriz sonra? Yiyecek bir şey bulamayız ki Hiçbir şey gelmiyor elimden Şah Ama hiçbir şey Senin için bir şey yapamam artık Sadece senin için değil hiç kimse için bir şey yapamam artık Şak ya, Sırtımı bastırıver bakayım ah, ah, Tamam tamam Hadi git gitse. Gel Agoste İstersen çıkıp bir bakalım anneme ha, işte bak burada Yatmış Neden indi acaba Belki daha iyi gider. Sanmam Üçüne bak sapsarı. Yukarıda sıkıldığı için aşağı inmiştir. Suzan. Evet. Söyle Suzan. Bilmek istiyorum. Pişman değilsin diyeyim. Değil Hayır değilim. Ayaklarım bembeyaz oldu Tostan Ver de sileyim. Ne diye hep böyle çıplak ayakla dolaşıyorsun? <gülüyor> Yolda ayaklarını acımadın mı? Hayır. Agusti. Götürmemeliydin beni. Ya ananas tarlasında ya ormanda. Bırakmalıydın beni bir yerde. Doğru. Sana göre saçma olmazdım. Hiç pişman değilim anladın mı? Tersine memnunum. Annem uyandı galiba. Anne! Oh! Geldiniz mi? Ben merhaba Agoste. Neden aşağıya indin anne? Yukarıda canım sıkılıyor. Tavanda ne varsa yüzüme gözüme düşüyor. Burada daha iyi uyuyorum. Hem de Jack'ın hoşuna gidiyor. Ben de sizi yoklamaya gelmiştim. Koskoca adam oldu Joseph üstelik akıllı çocuktur da Onun için üzmemelisiniz bu kadar kendinizi Üzmüyorum zaten O başka konu Asıl canımı sıkan şey imlasının bozuk oluşu Bu beni hasta ediyor Susan'ınki de bozuktur ama Gene de ondan iyi sayılır Hem çok iyi sayılır Öbürünü hatırlıyor musunuz? Hani Leonbole arabası olan adamı Ah, Bay mu? Güzel değildi ama kötü çocukta sayılmazdı hani hem bize çok ilgi gösterdi Kibar adamdı doğrusu Joseph ve Susan daha çok genç Uzun bir hayat var önlerinde Onlar da yaşayacaklar yaşarken de çok şey görüp öğrenecekler Öğrenecekler Öğrenecekler elbette Ama o zaman çok geç olacak Çünkü öğrendikleri an savaşı da kaybettiklerini anlayacaklar Peki ama Savaşı kazanabilmek için ne yapmalı Nasıl hareket etmeli sizce Bilmiyorum ben de Bir türlü de bulamadım zaten Joseph gitmekte haklıydı Öyle bütün gün yatakta kalıp uyuklamamın nedeni de o değil zaten. Nedir öyleyse? Ne olacak? Yapacak bir şey kalmadı artık. Hiçbir şey. Ne tarla, ne yazılacak mektup, ne de bentler. Hiç, hiç. Uyumak. Hepsi uyuma karsın. Gerçekte hiçbir şeyiniz yok. Biraz dinlenseniz her şey geçer. Ha, az kalsın unutuyordum. Babam bent için ileri sürdüğünüz düşünceleri çok beğendi. Bu kez mutlaka başarırız diyor. Her neyse Ötesini siz babamla görüşürsünüz. İzin verirseniz ben gideyim artık. Güle güle Agosti. Geleceksin genedim. Süzan'ı görmeye geleceksin. Yalnız bırakmayacaksın onu. Gayet tabii. Şifalar dilerim efendim. Hoşçakal Süzan. Söylediklerini aldırma sen Senin gibi biriyle asla evlenemem Agosti Eminim bundan Çok tuhafsın Suzan Bazen öyle şeyler söylüyorsun ki Sadece gitmek istiyorum ben Buradan gitmek başka yerlere gitmek istiyorum Biliyorsun benim de evlenmeye niyetim yoktu seninle Ama sen, sen benimle yaşayabileceğini hiç düşünmedin Hayır hiç düşünmedim Hiç mi? Demin ormanda da mı düşünmedin? Hayır Agosti Bazı kararların aceleye getirilebileceğini sanmıyorum onun için ormanda da düşünmedim seninle yaşamayı Sen de kardeşin gibi delisin Buna iyice inanıyorum artık Ne yapacağınız ne yapmak istediğiniz belli değil Bilmem tekrar gelir miyim buraya Süsan Efendim anneciğim Biraz su getir kızım Peki Yardım edeyim seni. İyi misin anneciğim İyiyim Biliyor musun Fena sayılmaz Agosti Bizim durumumuzdakiler Çabuk karar vermeli Ciddi bir çocuk Ne düşünüyorsun hakkında Uyu anneciğim ha? Herkes gibi oda i̇stemiyorum. Uyumak istemiyorum İstemiyorum Joseph Anne Anneciğim. Hemen gidiyor musunuz Özel? Evet terk ediyoruz artık burasını. Gidebilen gitmeli buradan. Ben gidiyorum. Her şeyi size bırakıyorum. Kamdaki memurlar araziyi satışa çıkarıyorlar. Sana gelince şak ömrünün geri kalan kısmını annemin dediğince sürdürürsün. Beni de götür Josef. Agusti burada kalmanı istiyor Suzan. Karar vereceksiniz. Seninle gelmek istiyorum Ben Benle geliyorum Agosty. Biliyor musun? Seni sevmeye başlamıştım Süzen. Ama enkel olmak istemem sana. Yerinde olsam aynı şeyi yapardım ben de. Hemen mi gidiyorsunuz Evet Kama kadar geçireyim sizi Çıkıp eşyaları toplayalım Hayır buradan hiçbir şey götürmeyeceğiz anlıyor musun hiçbir şey Ne var şak? Size güle güle demeye gelmiştim Sizden sonra buraya kimsenin yerleşmesine izin vermeyeceğim İçiniz rahat olarak gidebilirsiniz artık Bent atlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Marguerite Duras, Oyunlaştıran Jöneviye Soro, Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı Reji Kemal Bekir Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anne Suna Pekuysal Josef Şener Şen Süzen Ayşegül Yalçın Jacques Savaş Dinçel Agosti Sezai Advekin Bayjo Kayhan Yıldızoğlu Kadastro memuru Metin Çeliker, Carmen Gülvergon, Bayburner, Dinçer, Çekmez. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.